Peygamber senden başka bakire bir hanımla evlenmemiştir, senin lekesiz ve tertemiz olduğuna dair ayetler inmiştir, dedi, ondan sonra da Hazreti Ayşe'nin huzuruna, yeğeni Abdullah bin Zübeyir girdi, Hazreti Ayşe İbni Zübeyir'e, senden biraz önce de Abdullah bin Abbas gelmişti, bana met hüsenalarda bulundu, ancak ben şu anda hiç kimsenin beni met etmesini istemiyorum, aksine ben tamamen unutulup gitmiş olmayı istiyorum, dedi.